Propolis Arıların Dünyası Hazırlayan ve sunan Maria Sezer Polise hoş geldiniz. Ee, genellikle mesaj ve iletişim için ki e, adresimi vermeye unuttuğum için e, bugün baştan ve sonunda da diyeceğim. Çünkü anladığım kadar e, bazı kişiler e, bir şeyler anlatmak istiyorlar. Açık radyoya telefon ediyorlar. Tabii ki bunu yapabiliyorlar. Fakat e, direkt bana da e, söyleyebilirler. Belki bir programa gelip konuşmak isterler benimle saire vesaire veya belki sadece küçük bir şey anlatmak istiyorlar ee, söylüyorum G, bir, bir mail adresi veriyorum Onun için propolis programı Propolis programı orada ne isterseniz söyleyebilirsiniz Evet ee, geçen programda dünyanın bir yerinde yabancı bir tür geldiğinde neler olabileceği ...üzerinde konuşmaya başlamıştım ve e, baş kahramanımız Afrik Afrikalı aralarıydı veya Afrikalı öldürücü e, e, aralardı. Ama herhangi bir baş aktör ili değiştirebilirsiniz aslında. E, çünkü yabancı bir tür bir yere girdiği zaman e, çok bir domino efekt diyebileceğiniz gibi çok değişik e, şeyler oluyor. Yani öbür türlere büyük bir e, etki yapıyor. E, fakat bu program arılar açısından dünyaya bakıyor. Onun için Afrikalı arılara devam edeceğim çünkü e, bitirememiştim Leçensifer. Aldığım bilginin kitabın yazarı Winston diyor ki 1976de 6'da e, genelde arıları hala sadece insan kontrolü ile olan hayvanlar olarak algılıyorduk. ...1976 tarihi veriyor çünkü o senede kendisi öğrenci olarak e, Afrikalı katil arılar araştırmak için Fransız Guyana'ya gönderildi. Halbuki Afrikalı arılar incelerken e, kontrol etmek mümkün olmayacağı çok çabuk belli oldu. Hatta hayranlıkla ne kadar harika adaptasyon yapabileceklerini gördük diyor. Adaptasyonun sebeplerinden biri, normal bildiğimiz bal arılar sadece aşırı durumlarda oğul verdiklerine karşın, Afrikalı arılar daima, daima küçük küçük oğullar veriyor. O demek ki aşırı çabuk bir şekilde e, çoğalıyorlar ve geniş yerleşim yapabiliyorlar. 1950'lerde Brezilya'dan olan, ...yirmi altı tane kaçak olan oldan şu an Amerika'da yaklaşık dört trilyon arı var. Bir trilyonda kaç tane sıfır var bile bilmiyorum. Onun için sadece çok fazla e, diye olarak algılıyorum ben. Afrikalı arılar yemek bulamıyorsa beklemeye geçmiyorlar. O durumda hemen başka bir yere göç etmeye karar veriyorlar... ...ve yeni bir yufa bulmak için yüzlerce kilometre uçabiliyorlar. Bal arılar o kadar yüzlerce kilometre gitmiyor. Bu şekilde telef olmuyorlar ve türlerini defam ettiriyorlar. Afrika, Afrikalı arılar Amerika'ya girmemeleri için... ...çok fantastik planlar yapıldı... ...ve bazıları da gerçekleşti ama hiçbiri onları durduramadı. Planlardan bazılarını söyleyeyim mesela... Meksika'da bir ara çiti. Ve yani ne kadar bir çit olması gerekiyor hiç hayal edemiyorum. Devasa bir çit olması lazım. Veya 16 bin tane erkek arayı yakalamak için kafese yerleştirmek ki çiftleşemesinler. Yani bu aralar çok agresif. Onları yakalamak çok kolay bir şey olmayacak. O yakalamak için 141 bin Çekici kovan yani onları çekmek için ki orada yerleşsinler ki orada kalsınlar ve imha edilebilsin, edilebilsin vesaire vesaire. Boris Kerr de kendi parası ile on sekiz bin e, Avrupa bal arı anası dağıttı, e, ki bugün parası ile dört yüz bin dolar değerindeymiş. Ee, ...belki geçen sefer dinleyenler hatırlıyor ki... ...Voreker bu arıları Brezilya'ya getiren bir adamıydı. Sonradan çok pişman olmuş. Tüm bu planlar Afrikalı arıları yok edebilme umuduyla ama hepsi nafile. Ee, Winston kitabında kitabın bu bölümünde diyor ki... ...yabancı bir tür getirildiğinde hep aynı basamaklardan geçiyoruz... Ve bunu Afrika'ya alarak getirildiğinde de yakından yaşadık. Plan halindeyken büyük bir iyimserlik hissediliyor. Yani büyük umutlar oluyor. Ondan sonra çevresel ve ekonomik olumsuz sonuçların farkına <gülüyor> varıyoruz. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Medya bunu daha geniş bir şekilde halka tanıtıldığında halk rahatsız olmaya başlar. Ve o saatte bilimciler yetere kadar bilgi olmadıklarını, olmadıkları farkına varıyorlar. Ee, yani böyle değişik o basamaklar hep aynı şekilde gidiyormuş. 20. yüzyılın ikinci yarısında hala yarattığımız problemler çözebiliriz düşündüğümüzde günümüzde nihayet yeni eylemlere başlamadan çok daha dikkatli olunması gerektiğini belli oldu. Winston ve çalışma arkadaşları nihayet yabancı bir varlık getirdikten sonra onu durdurmak çok zor olduğunu anlaşma, anlamışlardı. Ancak onunla beraber yaşamaya ve eski kuralları geçerli olmayıp, yeni kurallarla o varlıkla beraber yaşamaya öğrenmek zorunda olduğumuzu da öğrendiler. Şimdi madem ki e, yabancı türler ve onlara yabancı yerlerden bahsediyoruz... ...başka bir kitap ve başka bir bilim adamına geçmek istiyorum. Çünkü o da arılarla, arıları araştırıyor ve onun araştırdığı arılar bir zaman Yeni Zelanda'ya getirildi. Sonra belki tekrar Winston'a Winston döneriz. Kitabın adı yani şimdiki bahsedeceğim e, kitabın adı A Sting in the Tail... Yani bunu e, tercüme, tercümeye biraz zor buluyorum. E, sanki kuyruk bir e, bir e, vuruyor. Ne diyorlar? Bir ısırdığı zaman ısırılıyor mu bir ara e, artık ne yapıyorsa? Fakat burada tail hikaye olarak e, yani bu e, ısırıklı... ...bir hikaye olarak... ...söyleyebiliriz. Bu Dave Goulson tarafından yazıldı. 2013'te. Herkese... ...tümünü okumaya tavsiye ederim. Ben çok zevkle okudum. Ama eğer fırsatınız olmazsa... ...en azından bir parça anlatayım. Dave Coulson ...kitabının başında ilk önce... ...çocukluk hakkında... ...bahsediyor ve... ...nasıl ilgi... ...uyandı... ...bu e, konulara diye anlıyor. Aslında hep vardı fakat nasıl bunu e, annesi ve babası teşvik ettiler. Ve ben bunu daha de söyledim fakat şimdi tekrar söyleyeceğim. Bu son derece önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu çocukluktaki e, araştırmalar ne kadar e, çocukta gelse dahi çok önemli olduğunu. Dave Golson, Oxford Üniversitesi'nde biyoloji okudu. Biraz ileri gittik sonra tekrar geri gideceğiz. Ve şimdi Sussex Üniversitesi'nde biyolojik bilimlerde profesör. 2006'da Bumblebee Society veyahut Bombus arse Vakfı kurmuştu. Bununla 2010'da yaptığı çalışmalar için biyoloji ve biyoteknik araştırma konseyi tarafından senenin en iyi çevresel ve sosyal inovasyon, inovasyoncu ödülü aldı olsun bal arılarla değil bombuslerle bombuslara odaklandı Hani e, daha tombul... fazla agresif olmayan ve daha yavaş yavaş gezen gördüğünüz tür var mutlaka görmüşünüzdür e, şişman olduğu için kolay fark ediliyor ve her yani yavaş hareket ettiği için kolay e, fark etmişiniz e, Evet birkaç sefer Biyolog, bilim adamlardan bahsettim ve fark ettiyseniz çoğu çocukken börtü böceğe ne kadar ilgi duyduklarını ve o zamanlarda bakmak ve incelemek ile ne kadar çok şey öğrendikleri anlatıyorlar. Dave Goulson da öyle. Yedi yaşındayken ailesi ile beraber bahçeli bir eve taşınmış. O andan itibaren dışarıda olmaya çok sevmiş ve oradaki tüm hayat ile ilgilenmiş. Bahçeye böcek ve amfibi vesaire çekmek için türlü bitkiler ekmiş. Nasıl yaptıysa yedi yaşında ama yapmış. Taşlardan tepeler yapmış. Bir havuz yapmış vesaire. Yani bir havuz her zaman çok e, hayat çekiyor. Kendisi diyor ki bu ilgi nereden geliyordu bilmiyordum ama annem ve babam beni bırakıyorlardı ki istediğimi yapayım. Annem bir spor hocasıydı ve babam bir tarih hocasıydı ve ikisi de doğadan çok detaylı bilgileri yoktu. Fakat Dave kendi kendine eğitmek için Dave' e, e, istedikleri kitap hediye ediyorlardı. Beni teşvik eden yegane yetişkin, diyor, bir ilkokul öğretmenimi hatırlıyorum. Onunla sınıfla dışarıya çıkıp bilhassa durgun sularda neler bulabiliriz diye geziyorlarmış. Sonra sınıfa geri geldiklerinde kavanozların içine kurbağa yavruları, türlü türlü sinekler veya sinek yavruları, yusufçuk larvaları, suya dalan böcekler, kırkayaklar, örümcekler ve bir sürü daha hazineler saklıyorlardı ve öğreniyorlardı. Öğretmenle beraber bunları araştırıyorlarmış. Kendi bahçesinde bombus veya benim bazen tombulus dediğim arıların ...kocaman bir ana fark etti ve onu takip etmeye başlamış. Toprakta bir yuva bulduğunu gördü ve birkaç hafta sonra işçiler sarı polenle yuvaya döndüklerini görmüş. Yaz ilerleyince bahçede çok hayat oluşmaya başladı ve biraz yardım ile bir bahçe ne kadar çabuk bir cennete döndüğünü hatırlatıyor. Yani bir dağcık odun, bir tepe taş, bir havuz... Yani bu kocaman bir havuz olmak, havuz olmak zorunda değil. Doğru bitkiler ve ihmal. Evet, ihmal bu çok önemli bir şey. Her tarafta temiz olmayacak, biraz dağınık olacak, çürük bir şey, yapraklar olacak. Ve presto, yabani hayat geliyor. Tabii ki çocuk olarak yaptığı yanlışlıklardan da çok şey öğrenmiş. Bir kere ıslak bombuşlar elektrik ocak üzerinde bir kağıda koyup kurutmaya çalışmış... Ee, bu biraz e, sıkılmış bekle, bekleyene kadar. Ondan sonra başka bir şey yapmaya karar vermiş. Tabii ki anlayacağınız gibi olmadı. Fakat diyor ki en azından bombuzların belli bir ısıya kadar mutlu olabileceklerini ve bir limiti var. Onun için dünyanın fazla sıcak bölgelerinde yaşamıyorlar. Gerald Durell'in kitaplarına bayılıyordum diyor ve onun gibi yaşamaya ve öğrenmeye çalışıyordum. Uh, Gerald Durrell, My Family and Other Animals'ın yazarı. Ben ve ailem ve başka hayvanlar, yazarı. O kitap da Korfu'daki gençlik ve oradaki bulduğu hayvanlar hakkındadır. Eski bir kitap ama onu da tavsiye ederim. Ben birkaç kere okudum. Eğlenceli bir kitap. Uh, bilhassa İngilizce öğrenle, öğrenenler için güzel. Yanılmıyorsam English High School'da da okutuluyordu. Uh, eski olsa dahi... ...hayvanlar değişmiyor ve e, hayvanlara karşı ilgi de değişmez. Onun için hala okunabiliyor diye düşünüyorum. E, Dave Coulson büyüdükçe daha egzotik hayvanlar edinmeye başladı. Tropik balıklar, leopar, kurbağalar, yılan vesaire. Kitapta bilhassa yanlışlıklar ve kazalardan bahsediyor tabii... ...ve çok yazık olsa dahi çok da komik olabiliyor... Ee, yanlışlardan biri utanarak anlatıyor ama o zaman birçok erkek çocuğun hobisiydi ve normal buluyorduk diyor. Kuş yumurtası koleksiyonu yapmak. Ancak bunu yaparak çok şey öğrendiğini de söylüyor. Ayrıca evcil kediler ne kadar çok kuş öldürdüklerini farkında mısınız diye de soruyor. Belki sizin kediniz de onlardan. Sonra örümcek koleksiyonu ve kelebek koleksiyonları ile devam etmiş. O sırada Defne yaprakları kırarak bir kavanozun içine koyarak bir öldürme kavanozu yapmayı öğrenmiş. Defne yaprakların içindeki siyanit böcekleri öldürüyormuş. Ben de bu onun sayesinde öğrendim. Fakat dönüm noktası bir entomolojik aletler kataloğu bulmuş, bulduğunu anmış. O sırada 8 yaşındaymış ve en arkadaki bölümünde... Taksidermi üzereymiş. Yani ölü hayvanlar doldurma sanatı hakkındaymış. Ve ona neler gerektiğini yazıyordu. Ee, bir şekilde bir kelebek yakalama a alabilmiş ve onunla son derece mutlu olmuş. Kelebekleri yakalamaya başladığında onlar neler yiyor ve onların yumurtaları ve tırtıllar hangisi olduğunu da öğrenmeye başladı. Bakın ne kadar güzel bir... E, ...böyle genişliyor bilgi... ...ister istemez... ...tırtırları kelebek oluşturmaya... ...yardım ederek... ...hem koleksiyonuna ekleyebildi... ...hem de doğaya tekrar kelebek bırakabildi... ...bu şekilde çok derin... Bilgi, ...bilgiye sahip olduğunu... ...savunuyor... ...evet yavaş yavaş bir müzik zamanı geldi... ...madem ki... ...yabancı türlerden... ...ve yanlış yerlerden... ...bahsediyoruz... ...Sting'den... Englishman in New York e, e, yapalım çünkü diyor ki ben bir legal alien yani meşru bir yabancıyım diyor. Onun için bu parçayı e, çalmak istedim. <gülüyor> See, my dear. Come back here to make a man It Takes more than a license for a gun Confront your enemies Avoid them when you can A gentleman will walk but never run Menors make of menace, someone say He's a hero of the day It Takes a man to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 Ee, çocuk yıllarını bu şekilde geçirince, Britanya'nın doğal alanlarında bir felaket oluştuğunu farkında değildi. En azından bir kelebek veya bombuz için. 1972'de bahsettiğim Bahçeli eve taşındıktan sonra oradaki manzara bir sürü küçük küçük tarlalar varmış. olarakdan e oluşuyormuş. Her tarların arasında birer doğal çit varmış. 1984'te üniversiteye gittiğinde ve eve geldiğinde tüm o çitler gitmişti, su yolu gitmişti ve sadece bir kocaman tarla kalmıştı. Bu sadece onun büyüdüğü köyde değil, bu aynı şekilde tüm Britanya ve Avrupa'nın bir sürü yerlerde de oluyordu. Bu şekilde yaşam, araları, yaşam alanları yok edildiği için çok tür yok oldu. Daha ki Mark Winston'ın Kanada'daki araştırmada aynı bulgulardan da bahsettim ve Alberta'daki Amerika ve Amerika'nın Central Valley'nin çiftçiler 1970'li senelerde artık kovan kiralamak zorunda kaldıkları anlatmıştım. Nihayetinde bu bugünkü ölümlerde de çok büyük bir rol oynadı ve belki de sebebi oldu diye iddia ediyor Winston. Artık doğal yaşam çok fakirleşmişti ama nihayet bunun, bunun devam edilmemesi için nasıl tarım, tarım yapmamız gerektiğini biliyoruz ve çok şükür Britanyalılar doğayı bitkileri ve hayvanları ile beraber çok sevdikleri için yardım ediliyor. 2006'da e, Bombus araların vakfı kurdu ve şu an 8 bin üyelik ödeyen e, üyesi varmış. Aslında bu sadece kitabın girişti. Sizi, size ilgi duyan bir çocuk nasıl değişim yaratabilir anlatmak istiyordum ve bunun için Dave Wilson oraya nasıl geldiğini anlattıkları sizinle paylaşacağım. Şimdi gene türler ve orijinal yerlerine e, döneceğiz. İlk e, şimdi Dave Wilson kısa tüylü bombus arısı e, ele alıyor yani bombus arılarının arasında çok çeşit arılar var. O kısa tüylüden bahsedecek. 1870'lerde Yeni Zelanda'daki çiftçiler hayvanlarına yem olarak yetiştirmek amaçlı Britanya'dan ithal edildikleri kırmızı yonca pek tohum yapmadığı fark ettiler. Onun için her sene tekrar pahalı tohum almak zorundalardı. Bu ara belki bu hikaye sizi tanıdık gelebilir. Türkiye'nin de bu durum buğday vesaire ile şu an halen oluyor ve kasten de yapılıyor. Ki anladığım kadar 1870 Yeni Zelanda'da öyle bir şey değildi. Yani orada başka bir sebep vardı tohum, o kırmızı yoncanın tohum yapmaması. Fakat ne kadar zor bir şey olduğunu çiftçide gözüküyor. 1869'da Yeni Zelanda'ya gelen amatör entomolog Fieraday... ...nasıl söyleyeceğim tam bilmiyorum ama şöyle yazılıyor... ...F-E-R-E-D-A-Y... Y, ...Y, evet, Fear Day belki... ...adlı bir kişi İngiltere'de kara yonca tozlama yapan bombuslar ...Yeni Zelanda'da olmadığını fark etmiş. O aslında Kraliçenin balıkçılık müfettişiydi ama... ...İngiltere'den bombus arılar istedi. Yani dedi ki, bombus arı olmadığı için... Ee, bu, bu yonca yemi, bu yonca e, tohumu İngiltere'den getirdiler. Bu aslında oraya ait bir bitki değil. O zaman bunun tozlamasını yapan e, hayvan da burada olması lazım. Hani kara yonca ki öbür yoncaya e, yakın olanın e, tozlamacısı burada olmadığı için onu buraya getirelim. İki tane değişik tür. Ve neler oluyor? 1875'te ilk gelen arılar ölü geldi. Ama sekiz sene sonra Notich adlı bir bankacı her kış uykusunda olan bombuz anası için bir para ödülü söz verdi. Ve iki yüz seksen, evet bir dakika kalmış teşekkür ederim. Ha, bitirmek zorundayım. Tamam bir cümlemi bitireyim sonra devam edeceğim hafta ve iki hafta sonra. Ee, bu para ödülü söz e, verdiği için 282 tane ana, bombus anası e, buldu. Ve bu dolabı olan bir vapur ile Ocak 1885'te Yeni Zelanda'ya geldi ki orada o ayda yazın ortasında oluyordu. Evet, hikaye iki hafta sonra devam edeceğim ama tekrar e, söyleyeyim. Eğer bir şey söylemek istiyorsanız bana propolisprogrami@gmail.com gmail.com'a yazabilirsiniz. İyi günler, görüşmek üzere. Propolis, arıların dünyası. ...hazırlayan ve sunan Maria Sezer...